Rabbimiz Allah subhanehu ve teala'ya sonsuz hamd olsun. Bütün hamdlar, bütün övgüler ancak onun içindir. Ona hamd ederiz, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah bir kimseyi hidayet etti mi artık onu ondan başka saptıracak yoktur. Allah bir kimseyi saptırdı mı da artık onu ondan gayrısı doğru yola iletemez. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ibadet edilmeye layık hak mabut gerçek ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur ve rasulüdür. Bundan sonra sözlerinden hayırlısı Allah'ın kitabı yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlileri dinde sonradan icat edilen işlerdir. Dinde sonradan icat edilen, ihdas edilen her bir iş bidat, her bidat sapıklık, her sapıklık da cehennemdedir. Rabbimiz Allah subhanehu ve teâlâya sonsuz hamd olsun, bizleri bir aradan sonra, yine bu mübarek mecliste, yine bu mübarek yüzlerle bir araya getirdi onun kitabını okumaya bizlere gönderdiği elçi Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini okumaya ve bu iki kaynaktan bu iki asıldan bizlerin yaratılış sebebimiz olan tevhidi müzakere etmeye tevhidi öğrenmeye bizleri bir arada topladı Rabbimiz Allah Azze ve Celleye sonsuz hamd olsun. Böyle bir zamanda önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üzerimizde ve altımızda Rabbimizin bizleri yaratma sebebi olan tevhitten bir haber. Hatta bu tevhidi onun zıttı olan, onun aksi olan şirk ile tarif etmeye kalkan. İnsanların olduğu bir coğrafyada Rabbimiz bizleri ona ona hidayet etti. Bizleri tevhide öğrenmeye, onu öğrenmeye gayret etmeye, onunla amel etmeye ve insanları ona davet etmeye muvaffak etti. Bizler de bu nimetin, Rabbimizin bu fazlının gereğini yerine getirmek için sıkça bundan bahsediyoruz. Derslerimizde sürekli bu tevhidi mevzu ediyoruz. Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrendiğimiz bu tevhidi sürekli birbirimize hatırlatıyoruz. Sürekli aradan geçen kısa zamanların peşinde yine tevhid ile alakalı ilim ehlinin derlediği eserleri okumaya, anlamaya, bunların müzakere etmeye, daha önce öğrendiğimiz bilgileri tazelemeye, Öğrenemediğimiz, gizli kalmış, anlayamadığımız noktaları daha düzgün öğrenmeye gayret ediyoruz. Bu Salı günleri dersleri bize tevdi edildikten sonra, kardeşlerle istişare ederken, hırslı kardeşlerimizden bir tanesi, Şeyhülislam Muhammed bin Abdul Wahab Rahimahullah'ın keşfi isimleri risalesini daha önce okumadıklarını ve bunu okumaya hırslı olduklarını bizlere beyan etti. Biz de hocamızla da istişare ettikten sonra inşallah bu risaleyi okumanın münasip olacağını düşündük. Madem daha önce okunmamış hem bizler için yeni bir soluk, yeni bir nefes olur. Zira insan olduğumuz için en önemli meseleler bile olsa bazı şeylerin aynı şekilde tekrar edilmesi belki Allah muhafaza bir bıkkınlık bir melel yaratabilir. Aslında olmaması lazım ama olabilir. Bunun için tevhidi bazen mücmel bazen mufassal mücmel dediğimiz yani kavayüce erbağdaki gibi veya usulü selasideki gibi genel olarak Allah subhanehu ve teala'nın hakkı olan ulûhiyet tevhidini mücmel olarak takrir ederek bazen kitab-ı tevhiddeki gibi mufassal olarak tevhidten onun kısımlarından onu tamamlayıcı şeylerden, onun kemalini bozan, aslını bozan, iptal eden şeylerden, onun zıttı olan şirkten, o şirkin büyüğünden, küçüğünden, lafızlarla icra edilenlerinden, amellerle icra edilenlerinden, temime gibi, muska gibi, Allah'tan başkası adına al, yemin etmek gibi, adak adamak gibi, yani hasılı tafsili olarak tevhidin erkanı ile ve tafsili olarak onun zıttı olan şirkin erkanı ile alakalı Yazılmış eserleri okudu. Bu iki yöntemde ehl-i sünnet ve cemaatin tevhidi takrir etmede kullandığı iki önemli yöntemdir. Yani tevhide davet, tevhidin öğrenimi ve öğretilmesi mücmel olarak, umumi olarak, tevhidle ilgili nasların takrir edilmesiyle olacağı gibi müfassal olarak, ayrıntılı olarak, tevhidin şubelerinin vacip olan veya müstehab olan kemal şubelerinin her birinin ayrı ayrı takrir edilmesiyle de olduğu gibi onun zıttı olan şirkin de şubelerinin, büyüğünün, küçüğünün, hasılı çeşitlerinin, envanın beyanıyla da olur. Bu iki yöntemde ehli Sünnet'in tevhidi anlatmada, öğretmede, öğrenmede izlediği iki önemli yoldur. Mücmel olarak beyan etme ve mufasal olarak beyan etme yol. Ehli Sünnet ve cemaatin tevhidi takir etmede, onu öğrenip öğretmede izledikleri bir yol daha var. Bu yolda mücmel olarak ve arkasından mufassal olarak tevhid beyan edildikten sonra batıl ehli kimselerin bu akide etrafında ileri süreceği bazı itirazlara ortaya koyacakları bazı şüphelere cevap verip bu şüpheleri izale etmek suretiyle tevhidin takdir edilmesidir. Allah rahmet etsin. Allah bizleri de onların ve onları Onların bu dini aldıkları salih selefimizin zümresine ilhak etsin. Şeyhülislam, tevhid davetinin ve selefi davetin müceddidi Muhammed ibn-i Abdülrahab tevhidi takrir etmede, tevhide davet etmede, onu insanlara öğretmede, ehli sünnet vel cemaatin bu üç metoduyla alakalı da tehlifler kaleme almış. Tevhidi mücmel olarak beğenen eden eserler yazmış. Tevhidi mufassal olarak anlatan eserler yazmış ve tevhidin düşmanlarının ileri sürdüğü, ortaya koyduğu şüpheleri, itirazları izale edecek. Bunları ortadan kaldıracak, bunlara cevaplar verecek şekilde bu yöntemle de tevhidi anlatmaya, davetme, davet etmeye yönelik eserler kaleme almış. Bugün sizler için ihtiyar ettiğimiz risale, İmam Muhammed İbni Abdülvehab'ın bu bahsettiğimiz üçüncü yöntem ile kaleme aldığı bir risale. Risalenin ismi keşf-ü şubuhat. keşf şubuhat. Şüphelerin izale edilmesi. Şüphelerin üzerinin açılması. Şüphelerin hakikatinin beyan edilmesi. Aslında Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın metotları arasında hiç olmadık yere durduk yere ortada muarızlar, batıl ehli şüpheler ortaya atmadan durup dururken ortaya şüpheler söyleyip sonra bunlara cevap vermeye kalkmak, ehli sünnet ve cemaatin metodundan değil. Durup dururken şu anda bazı fırkaların yaptığı gibi insanların hiç aklında böyle bir şey yokken batıl ehli de böyle şeyleri söylemiyorlarken kendi kendilerine bazı şüpheler, bazı itirazlar olabileceğini düşünüp sonra bunları ortaya koyup bunlara cevap vermeye kalkışmak ehl sünnet vel cemaatin metodundan değildir. Bu şüphelere ne zaman cevap verilir? Batıl ehli bunları irad etmeye başladığında insanların halkın kafasını bu şüphelerle bulandırmaya, karıştırmaya çalıştığında artık ehli sünnet vel cemaatten ilim ehlinin, ilim talebelerinin üzerine bu şüphelere cevap vermek bu şüpheleri izale etmek ve kafası bu şüphelerden bulanan insanları aydınlatmak artık onlar üzerine bir farz-ı kifaye olur. Yani batılın defedilmesi, batılın reddedilmesi, şüphelerin izale edilmesi suretiyle de bu ümmet üzerine farz-ı kifayedir. Buna ehliyet sahibi, liyakat sahibi olan ilim ehli, ilim talebeleri batıl ehlinin ortaya koyduğu şüpheleri izale etmek zorundadırlar halkın kafasını karıştıran, halkın kafasını bulandıran bu şüpheleri kitabın içminde olduğu gibi keşfetmek, bunların hak ile, hakikat ile bir alakaları olmadığını beyan etmek zorundadırlar Allah Azze ve Celle'nin onların üzerine yüklediği sorumluluk ile. İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimehullah da dediğimiz gibi diğer eserleri, risaleleri, talebeleri, köylere gönderdiği davetçileri sebebiyle bu tevhid davetini anlatmaya, yaymaya, insanlara öğretmeye başlayınca muasırları olan batıl ehli, tevhidin düşmanları halkın kafasını karıştırmaya yönelik itirazlar ve şüpheler ortaya attılar. Bu şüphelerin hiçbirisinin üzerinde haktan bir emare yoktur aslında. Hiçbir şüphe hüccete ve burhana dayanmaz. Hiçbir şüphenin delili yoktur. Böyle olduğu için herhangi bir hüccete, herhangi bir burhana dayanmadığı için onlara zaten Şüphe diyoruz. Eğer bir hüccete dayanıyor olsalar da hakikatiyle bunlar şüphe değil, hakikat olurlardı. Şüpheye şüphe denilmiş. İlk bakıştaki ilk bakışta hak ile veya hakkın bazı eczaları, bazı bölümleriyle arasında bir istiba, bir benzerlik olduğu için şüpheye bu yüzden dolayı şüphe denilmiş. Üzerinde bir benzerlik var, bir istiba var, iltibas var. Yoksa bir delili yok, bir hücceti yok, bir burhan üzere kaim değil. Ancak batıl sahibi batılını insanlara satmak için o batıla hak arasından batıla benzeyen bir vecih bulmaya çalışır. Sonra bu vecihle o batıla arasında bir bağlantı, bir iştibah bulur ve bunu insanlara delil diye takdim eder. İşte şüphe budur. Batılın üzerine, değil mi ayette geldiği gibi batılın batılı üzerine ne yaparak? Hakkı giydirerek hak elbisesi giydirerek veyahut da hakkın üzerindeki hakikat alametleri ile bu batıl alametleri ile bu batıl arasında bir bağlantı kurmaya çalışarak işte bunun ismi şüphedir. Malum hadis-i şerif'te geldiği gibi Aleyhisselam buyuruyordu ki innel halale beyinun ve innel harame beyinun ve beynehuma umurun mushtebihatun la ya'lemuhunna kaseerun minen nas. Haram bellidir. Helaller bellidir. Bunların arasında bazı neler vardır, şüpheli, müştebih işler vardır ki insanlardan birçoğunu bilmezler. Yoksa bu şüpheler Allah'ın izniyle ilim sahipleri için herhangi bir bir şey ifade etmez, bir şüphe değildir. İlim talebeleri için, hakkar yani insanlar için bunlar şüphe ifade etmezler. Ancak insanların birçoğu böyle olmadığı için insanların çoğu ilim üzere olmadığı için, insanların çoğu ilim talep etmeye devam etmedikleri, gayret etmedikleri için, helallerde ve haramlarda ve bunların arasındaki bazı karışık şüpheli işler insanların çoğuna gizli kaldığı gibi, dinin temeli olan bu tevhid ile alakalı tevhidin düşmanlarının irad ettiği, ortaya koyduğu bu şüphelerde insanların birçoğu için belki kafa karıştırıcı olabilir. Böyle olduğu için bizler üzerine bu şüpheleri öğrenmek madem bunlar irad edildi madem bunlar kafaları ve kafalarımızı karıştırmaya çalışıyorlar bunları öğrenmemiz lazım bunlara cevap vermeyi de öğrenmemiz lazım kafası bu şüphelerle bulanmış insanların kafasını da bu şüphelerle inşallah apaçık deliller ile apaçık hüccetler ile Rabbimizin kitabındaki burhanlar ile ne yapmamız def etmemiz lazım Keşf-ı şubuhat. Kitabımızın ismi bu. Şüphelerin üzerinin açılması. Şüphelerin hak ile, hakikat ile bir bağlantılarının aslında olmadığının ortaya konulması. Şüphelerin aslında bir deliyle bir hüccete dayanmıyor olduklarının insanlara ne yapılması? Gösterilmesi. Keşf-ı şubuhat. Şeyh Rahimullah diğer risaleleyle davete başlayınca insanlar tevhidin düşmanları bu hak davetin düşmanları insanların kafasını bu şüphelerle bulandırınca Şeyh bu risaleyi kaleme almış ve bu risaleyi köylere, işte bedevilerin yaşadıkları yerlere göndermiş. Ta ki onlar bu şüpheleri delil zannederek, hak hakikat zannederek bunun peşine gitmesinler. Bunların çok zayıf, aslında haktan hiçbir emare taşımayan, sadece batıl ehlinin hak ile aralarında zorlayarak bağlantı kurmaya çalıştıkları şeyler olduğunu bilsinler anlasınlar. Dedik ki aslında bu şüpheleri irad etmek ehli sünnet ve cemaatin menheci değildir ibtidaen. Ama madem ki bunlar irade edilmiş, bunlara cevap vermekte ehli sünnet üzerine bir sorumluluktur kifai olarak. Ehli sünnet üzerine bir vaciptir bir fazla kifai olarak. Ancak bundan önce elimiz şöyle bir noktaya tembih ediyorlar. Diyorlar ki bu keşf-i şubuhat Risalesinin hususen. de içinde batıl ehlinin şüphelerinin irad edildiği, bu şüphelerin münakaşa edildiği, onlara cevap verilen eserlerin, kitapların okunması normal sıradan insanlar için aslında münasip bir şey değildir. İnsanların şüpheleri okumazdan evvel, <gülüyor> şüphelere cevap vermeyi öğrenmezden evvel, önce mufassal olarak ayrıntılı bir şekilde Tevhidi öğrenmiş olmaları, tevhidi okumuş olmaları gerekir. Zira bu konuda bir sağlam bir temele sahip olmayan insan olur ya, bu şüphelere cevap vermek, bu şüpheler iptal edilmek için irade edildiği takdirde olur ki adam şüphe, şüpheyi dinlerken kafası çok açıktır, şüpheyi algılayabilir, arkasından ona ona verilecek cevabı algılayamayabilir bilir. Hiç yoktan durup dururken adamın kafası karışmış bulaşmış. Olabilir. Bundan dolayı ilim ehli diyorlar ki keşfû şubhat dersine oturacak olanların öncelikli olarak bir kere Kitabı Tevhidi ayrıntılı bir şekilde okumaları kendileri için gayet önemli bir meseledir. Kitabı Tevhid okumuş olmaları lazım önceki. Tevhid, Tevhidin ilmi kısımları, Tevhidi bozan şeyler, Tevhidin zıttı, bu meseleler onun zihninde iyice yer etmiş olmalı ki. Ondan sonra şüphelerin izaletine Başlanılsın Galiba bundan dolayı Keşif Şubat Risalesinin okunması Bu zamana kadar gecikmiş bu mecliste Çünkü gerçekten daha bir çoğumuz, Evet Farklı meclislerde Kavailül Erba derslerini defalarca dinledik Farklı meclislerde kitab Tevhidin Şerhini değil mi? ...tamamını olmasa bile belki parça parça birçoğumuz... ...buradaki arkadaşlarımızın birçoğu defalarca dinlediler. Biz de buna itimaden... ...keşfi şubatın okunmasını inşallah bu mecliste ...çok büyük sakıncalar ortaya çıkartmayacağını... ...inşallah düşünüyoruz. Ve bunun yanında bir de zaten... ...müellif rahimahullah... ...bu kitabın mukaddimesinde de... ...şüpheler ve bu şüpheler verilecek cevaplara ...daha geçmeden... Bu, bu kitaba tevhidin ile alakalı bir mukaddime yapmış. Bu muhteser bir mukaddime. Ama belki biz bu mukaddeme de sözü biraz uzatabiliriz. Daha tevhid meselelerini ilk defa dinleyen insanlara anlatıyormuş gibi anlatabiliriz. Böyle yapmamız inşallah bu meselelere daha önceden dinlemiş kardeşlerimiz için bir hatırlatma olur. Onların kalplerine ve zihinlerine sebat vermeye de inşallah bir fayda olur. Daha önce dinlememiş kardeşlerimize de yeni baştan öğretme, telkin etme olur. Diyor ki Şeyh Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi sikati. Besmeleden sonra Şeyh Rahimahullah. Besmelenin şerhiyle alakalı her dersin başında meclislere çokça söz Söyleniyor. Bununla alakalı hususi bir şey söylemeyeceğiz. Burada bir ibare daha var. Ve bihi sikati diyor müellif. Allah'ın adı ile. Allah'ın adı ile bu Risale'ye başladıktan sonra Ve bihi sikati yani güvenim, itimadım da onadır. Sözü ile. Kitab-ı keşf-ı şubuhat. keşf şubuhat kitabı. Diyor ki Şeyh Rahimahullah İ'lem Rahimekallah İ'lem Rahimekallah Bil ki Allah sana rahmet etsin Ey okuyucu Ey bu risaleyi okuyan kişi Ey bu risaleyi öğrenmeye çalışan kişi Bil ki Allah sana rahmet etsin Şeyh Rahimahullah'ın bu uslubuna Daha önceki risalelerinden zaten Alışkınız Şeyh-i İlem bil ki diye bundan sonra serdedeceği sözlerin ehemmiyetine işaret ederek, ehemmiyetine vurgu yaparak. Yani bil ki diyerek bundan sonra söylenilecek sözler senin çok dikkat etmen gereken, kulağını kabartman gereken sözlerdir diye tembihte bulunarak böyle başlıyor. Rahime Allah. Allah sana rahmet etsin. Bize de, okuyucuya da bunu dinleyene de hayır dua ederek. Diyor ki Şeyh Rahimehullah Enne't-tevhide Tevhid Huve ifradullahi Subhanahu ve Teala Tevhid Allah Subhanahu ve Teala'yı ifrad etmektir. Yani onu bu konuda birlemek, tek fert yapmaktır. Tek fert bunlar gibi aynı şey. Allah Subhanahu ve Teala'yı ifrad etmektir onu birlemek onu tek yapmaktır hangi meselede diyor ki bil ibadeti Allah subhanahu ve teala'yı ibadette ibadet hususunda ibadet meselesinde tek fert yapmaktır bir yapmaktır i'lem rahimekallah enne tevhide ''Huva ifradullahi subhanehu ve teala bil ibadet.'' Bil ki, ey okuyucu, kulağını iyi aç, kulağını iyi kabart. Bundan sonra sana söyleyeceğim sözler, kulağını iyi açmaya, kulağını iyi kabartmaya, iyi dikkat etmeye, teammül etmeye en fazla ihtimam gösterilmesi gereken sözlerdir. Allah sana rahmet etsin. Tevhid. Bizlerin yaratılma sebebi olan, alemlerin yaratılma sebebi olan, Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini gönderme sebebi olan, kitaplarını indirme sebebi olan, bu dünyada insanların Müslümanlar ve müşrikler diye ikiye ayrılmasının sebebi olan, bazı insanların kardeş yapılmasına, bazı insanların düşman edilmesine sebep olan bu tevhid nedir? İfradullahi <gülüyor> subhanehu ve teala bil ibadet. Allah subhanehu ve teala'yı ibadetinde birlemektir. İbadetinde teklemektir. İbadetinde onu tek fert yapmaktır. Şeyh burada neyin tanımını yaptı bize? Tevhidin tanımı. Ne demektir tevhid? İfradullahi bil ibadet. Allah'ı ibadetinde birlemek. Tevhidin tanımı bu mu peki? Biz tevhidi tanımlarken ne diyoruz? Allah subhanahu ve Taala'yı rububiyetinde sonra uluhiyetinde sonra isimlerinde ve sıfatlarında birlemek, ifrad etmektir. Veya Allah Subhanahu ve teala'nın kendisine ait hususiyetlerinde birlenilmesidir, ifrad edilmesidir diyoruz. Ve bu tanımın altında tevhidi üç kısma ayırıyoruz değil mi? Uluhiyetin tevhidi diyoruz, uluhiyetin tevhidi diyoruz ve isimlerin ve sıfatların tevhidi diyoruz. Yani tevhid bu üçüne birden verilen bir isimdir diyoruz. Peki ne oldu da müellif Allah burada? Tevhidi bu üç, üç çeşitten, üç neviden sadece bir tanesini hasret etti. Burada bahsettiği tevhid, tevhidin hangi kısmıdır? Uluhiyet, uluhiyet kısmıdır. İbadet tevhidi, uluhiyet tevhidi. Tevhid, rububiyetten, uluhiyetten ve isim sıfattan müteşekkil olduğu halde. müellif neden burada tevhidi bunların sadece bir ile tanımladı? Çünkü mesele, çünkü niza bunun üzerinde. Çünkü tevhidin İnkar edilen kısmı budur. Çünkü Resuller ile kavimleri arasında anlaşmazlığa sebep olan tevhid, mizaya konu olan mesele, tevhidin ibadet ile alakalı, yani uluhiyet alakalı ile ilgili kısımdır. Bundan dolayı La illallah İllallah sözüyle ifade edilen tevhidin, yani La ilahe illallah sözünün en hususi anlamı nedir? Allah subhan ve teala'yı ibadetinde birlemek, ibadetinde onu ifrad etmek. Onu tek sert olarak kabul etmek. Yoksa tevhidin kısımları üç tane. Tevhidin içine rububiyette giriyor, tevhidin içine isim ve sıfatlar da giriyor. Ancak bu mesele üzerinde kavganın çık, koptuğu mesele olduğu için mümini müşrikten ayıran mesele tevhidin bu kısmı olduğu için rasuller kavimleriyle bu, bu konuda anlaşmazlığa düştü. Bu konuda onlarla araları açıldı. Bu konuda onların kanlarını, mallarını, ırzlarını helal kıldıkları için onlar ile aralarında cihat kılıcı bu tevhidin bu kısmı yüzülden çekildiği için Şeyh rahimehullah müellif tevhidi bu en hususi cüz'ü ile tarif ediyor. Yani tevhidin en özel cüzü hangisidir? Üç, üç, üç kısmı arasında uluhiyetin tevhidi mesela. Zira umuman Allah subhanahu ve taala'nın yarattığı hiçbir kavim tarihi boyunca Allah'ın kendilerine elçiler gönderdiği hiçbir kavim Tarih boyunca Allah'ın tevhidinde, Allah'ın rububiyetinde bir olduğunu umumen inkar ediyor. Değiller. Rububiyetin efradının hepsi olmasa da cümleten umumen mücmen olarak Allah'a ait olduğunu hepsi ne yapıyorlardı? İkrar ediyorlardı. Birazdan bunun tavsiri inşallah gelecek. Burada niye burada işaret etmek istediğimiz nokta neresi? Müellif rahimahullah. Tevhidi o tevhidin en hususi cüz'iyle tefsir etmiştir. Yoksa tevhid bundan ibaret değil. Ama tevhidin en hususi meselesi işte budur. Zira bütün Resullerin ortak mesajı, bütün Resullerin davetinin temeli tevhidin bu kısmına idi. Zira kavimler tevhidin diğer kısımlarına en azından umumen, umumen ve cümleten kabul ve ikrar ediyorlardı. اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهِ أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Tevhid Allah subhanahu ve taala'yı ibadet meselesinde, ibadet konusunda, ibadet özelinde, ibadet hususiyetinde tevhid etmek birlemektir. Hangi mesele tevhide olacakmış? İbadet meselesinde. Peki nedir ibadet? Buraya kadar belki söylenildiği zaman herkes bu bu, bu tevhidin bu tanımı üzerinde. Belki muvaffak olabilir. Evet. Allah Azze ve Celle ibadette ifrad edilmeli. Evet. İbadet sadece Allah'a yapılmalı. İbadet sadece Allah'a yapılır. Tabii ki de Allah'tan başka hiç kimse ibadet yapılmaz. Bunu İslam'a intisap eden fırkalar arasında inkar edecek birisi var mı? Yok. O zaman anlaşmazlığın boyutu biraz daha küçüldü. Anlaşmazlık peki nerede? Allah'a halis kılınması gerektiğini söylediğimiz. Allah'ın ifrad edilmesi gerektiğini söylediğimiz bu ibadetin ne olduğuyla alakalı? Bu ibadetin ne olduğu ile alakalı? En özelliği aslında ihtilafın sanki noktası burası gibi. En azından bizim muasırımız olan müşriklerle. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muasırı müşrikler ibadetinde ne olduğunu biliyorlardı. ilahında ne olduğunu biliyorlardı. Bu konuda bir anlaşmazlığa düşmüyorlardı. Aralarındaki mesele sadece bu ibadeti Allah'a askılmak ile alakalıydı. Ancak bizim muhasırımız olan müşriklerle aramızdaki anlaşmazlık ne? Onlar gece gündüz sabah akşam Allah'ın dışında kendilerine ilah edindikleri ilahlarına ibadet ediyorlar. Ancak yaptıkları işin ibadet olduğunu itiraf etmekten imtina ediyorlar. Yaptıkları için ibadet olmadığını söylüyorlar. Buna başka isimler veriyorlar. Tevessül diyorlar, istigase diyorlar, evliyayı salihleri sevmek diyorlar, onları aracı kılmak diyorlar. Ama hakikati aynı olduktan sonra insanın isimleri değiştirmesinin bir anlamı yoktur. Allah'ı ibadetinde birlemek dedikten sonra ibadetin ne olduğunu bilmemiz bu anlamda önemli bir şey. İbadet nedir? İbadet Arapça'da, Arap dilinde ibadet. Tezellül ve hududan gelen bir şey. Bunları nasıl söyleyeceğiz? Türkçe bilmiyorum. Tezellül ve hududu. Yani insanın boyun eğmesi. Baş eğmesi. Zilletini, acizliğini, zafiyetini ortaya koyması. Bunu ifade etmesi demek. Kabullenmiş olmak, boyun eğmiş olmak. Aciz olduğunu, fakir olduğunu, zayıf olduğunu, itiraf etmek. Düşük olduğunu, zillette olduğunu... Bilmek, kabullenmek ve itiraf etmek demek. Tezellül ve hudû bu demek, ibadet bu demek. Kelimenin bu Arapçadaki dilinden hareketle Araplar Arapçada patika yollara, yani insanların yürümesine, yürümesi için kolaylaştırılmış, düzlenilmiş yola böyle yol gibi yapılmış yerlere tariqun muabbet diyorlar. Tariqun muabbet, yani kullaştırılmış sana ibadet eden yol. Ne yapıyor yol sana ibadet edip? Yani artık senin önünde sana boyun eğmiş. Senin önünde zelil olmuş, senin ayaklarının altına serilmiş. Sen onun üzerine rahatça yürüyebilirsin. Yani yürümeye elverişli rahat yuvana diyorlar taraykum muabbed. Aynı şekilde diyorlar ki Araplar bu şiirlerde geçiyor. Devenin tabiatı bildiğimiz gibi nedir deve? İnatçı değil mi? İtkenker karşı gelen böyle bir hayvan. Böyle uysal develere de boyun eğen sahibine, nereye çekerse oraya giden. Ne söylerse onu yapan develere de diyorlar ki ba'irum muabbet. Yani o da ne? Artık boyun eğmiş. Zilleti kabul etmiş. Senin hükümranlığını itiraf etmiş. Sen ne dersen onu yapmaya hazır zelil aziyetini itiraf etmiş bir deve. Ona da diyorlar ki tareikum muabbet. Yani ibadetin ne olduğunu anlaşılması için bunun lügatta kullanıldığını, kullanımı bilmek çok mühim. Yani ibadetin aslı nedir? İnsanın zelil olması, boyun eğmesi. Zilletini, aciz oluşunu, eksik oluşunu itiraf etmesi. Bu ibadetin lügattaki anlamı. Zelil diyoruz ya Allah subhanehu ve teala e, Mülk suresinde buyuruyor diyor ki huvellezî cealalekumul arda zelûlen şu O Allah ki yeryüzünü ne yaptı sizin için zelil kıldı ki siz onun omuzlarında yürüyesiniz diye. Yeryüzünü bizim için zelil kıldı. Araplarda ne diyorlar üzerinde, üzerinde yürüdüğümüz yola? Yani zelil olmuş önümüzde bizim. İbadetin lügattaki anlamı bu. Şeriat'taki anlamı ise bununla alakalı ulemanın birçok tanımı tarifi var. Bunlar içerisinde en kapsamlı, en geniş tanım hepinizin daha önce defalarca duyduğunuz Şeyhül İslam Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Ab, Ahmed ibn Teymiyye rahimehullah'ın Ubudiyet kitabının başında yaptığı bir tanım. Diyor ki Şeyhül İslam rahimehullah. İbadet şöyledir. ibadet diyor ki ismun camiun li kulli ma yuhibbu'llahu ve yerdahu min'el a'mali ve'l akvali'z zahireti ve'l batine. İbadet İster batınî olsun, ister zahiri olsun. Yani ister açıktan, ister gizliden. İster sözlü olsun, ister fiili ameli olsun. Allah Subhanahu ve Taala'nın sevdiği ve razı ve hoşnut olduğu bütün amellerin hepsine verilen genel kapsamlı birisindir. Bunların hepsini içinde barındıran genel birisindir. İster sözlü olsun, ister Fiili olsun. İster zahiri olsun ister batını olsun. Madem ki bir işi o iş Allah Subhana ve Taala'nın sevdiği ve razı olduğu bir iştir. Allah'ın hoşnut olduğu bir iştir. Ki Allah sevdiğini razı olduğunu ve ondan hoşnut olacağını bize ne şekilde beğen ediyor? Bunu yapmamızı emrederek onu yapmamızı teşvik ederek onu yapanlara fena ederek bunun yapılması karşılığında bazı va vaatlerde bulunarak bunların terk edilmesi hususunda bazı tehditlerde bulunarak bize bazı sözlerin bazı amelleri bunlar ister gizli olsun ister açık olsun sevdiğini onlardan razı olduğunu beğeniliyor. İşte ibadet bunların tümüne verilen genel kapsamlı isimdir. Öyleyse tevhid Allah Subhanahu ve Taala'yı. Onun sevdiği ve razı oldu. İster sözlü, ister fiili olsun. İster gizli, ister aşikar olsun. Her türlü amelde. Neyin tanımı bu? İbadetin. Yani ibadette ifrad etmek, birlemek demektir. Diyor ki müellif rahimahullah. Ve huve, yani tanımını yaptığımız bu tevhid, dinur rusulü, rasullerin elçilerin dinidir bu bu öyle bir din ki Er selahumlahu bihi ile ile Allah subhanahu Wa Te'ala onları kullarına bu din ile göndermiştir Ohva din Ruulvi Erhumlahu bi ilah iba bu tevhid yani Allah subhanahu ve Teala'nın İbadetinde ifrad edilmesi, ibadetinde teklenilmesi, birlenilmesi, Allah'ın bütün rasullerini, kullarına kendisiyle gönderdiği yegane dinidir. Yani Allah bütün Resulleri ile gönderdi? Bu din ile, bu tevhid ile gönderdi. Allah bütün rasulleri tevhidin hususen bu kısmını takrir etmek için gönderdi. Bütün rasulleri kavimlerine tevhidin bu kısmına çağırmaları için gönderdi. Bütün rasuller ilkinden sonuncusuna kadar. Her biri kavmine geldiği zaman ilkinde ve sonunda, davetlerinin başında ve sonunda onları Allah Subhanahu ve Taala'yı ibadette birlemeye ve Allah'ın dışında ibadet ettikleri her bir şeyi, her bir ilahı inkar etmeye, reddetmeye, küfür etmeye davet ediyorlar. Bu sadece bizim... peygamberimiz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına has bir davet değil. Bilakis bu bütün peygamberlerin gönderildiği bir davet. Allah'ın gönderdiği gönderdiği bütün rasuller. İlk rasul olan Nuh aleyhisselam'dan <gülüyor> Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hepsi insanları neye çağırdılar? Allah subhanahu ve teala'yı ibadetinde birlemeye. İşte yukarı tarifini yaptığımız bu tevhide çağırdılar. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Araf suresinde Allah subhanahu ve teala Nuh'un davetinden bahsediyor. Şuayb aleyhisselam değil mi? Salih aleyhisselam. Hud aleyhisselam. Hepsi ne diyorlar kavimlerine? Ya kavmu ibudullâhe Min ilahin gayru. Ey kavmimiz, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ibadet edilecek bir ilahınız yoktur. Ne demek bu? Yani Allah Subhanahu ve teala'yı ibadetinde birleyin. Onun dışında hiç kimseye ibadet etmeyin. Sadece onlar mı? Onların önünde, onların sonunda. Ne kadar Resul gelmiş onlardan önce ve onlardan sonra. Hepsi buna çağırdılar, hepsi buna davet ettiler. Ahkaf suresinde Rabbimiz buyuruyor, diyor ki, وَذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ Ad kavminin kardeşleri Hud'u Hud da an. Hud'un ismi geçmiyor da onlara gönderilen, ada gönderilen peygamber Hud aleyhisselam. وَذْكُرْ اَخَا عَادٍ Ad kavminin kardeşleri Hud aleyhisselamı da an. اِذْ اَنْزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ Hani o, o ahkaf denilen bölgede kavmini uyarmıştı. Diyor ki Allah, وَقَدْ خَلَةِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ Hatta ondan önce de, ondan sonra da nice uyarıcılar gelmişti neyle? ile? وَقَدْ خَلَةِ النُّذُرُ beyni بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا Allah'tan başkasına ibadet etmeyin ha diye. Allah hudu da bununla gönderdi ve diyor ki ondan önce de elçiler gelmişti, ondan sonra da elçiler gelmişti uyarıcılar, Hepsi ne ile gelmişlerdi? Allah'tan başkasına ibadet etmeyin ile gelmişlerdi. Yani bu nedir yukarıda tanımını? Yaptığımız tevhid. Allah'ın ibadette birlenilmesi. Sadece ona ibadet edilmesi, ondan başkasına ibadet edilmemesi. <gülüyor> Diyor ki Allah subhanahu ve teala وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٍ اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِ بُطَّابُ Biz her ümmette her topluma, her kavme bir elçi gönderdik. Bir Resul gönderdik. Ne ile? He ni'budullaha <gülüyor> ve citenibut Allah'a ibadet edin. Ve tağutlardan da ictinab edin diye. Tağutlardan kaçının, uzak durun diye. Yani, Allah Subhanahu ve teala'yı ibadetinde birleyin diye. Yukarıda yaptığımız tanımış. Tanım. Allah'ı ibadetinde birleyin diye. Bir, birlemek nasıl olacak? Sadece ona ibadet etmek, birlemek olur mu? Olmaz. Ona ibadet edecek ve onun dışındaki ibadet edilen şeyleri ne yapacak? Reddedecek. Ancak böyle olursa burada ifrad olur, tevhid olur. İki rüküm bir araya gelirse neydi o iki rüküm? Nefi olacak ve isbat olacak. Yani Allah'a ibadet edecek, ibadetin Allah'a yapılmasını kabul edecek ve Allah'ın dışında hiç kimsenin bu ibadetten bir pay sahibi olmadığını da söyleyecek. Allah'ın dışında ibadet edilen her bir ilahı tağutu da ne yapacak? İnkar edecek. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِدَنِ بُطْتَالُ Her ümmete bir peygamber, bir rasul gönderdik. Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Allah diyor ki, Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki onlar kavimlerine gelip şey edemesinler. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِينَ اِلَّا نُوْحِيَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Ona mutlaka şöyle vahiy vahiyederdik. La اِلَٰهَ illa ana. Allah subhanahu aleyhi ve benden başka ilah yoktur. Benden başka ibadet edilecek kimse hiç kimse yoktur. İbadette ifrad edilmesi, tevhid edilmesi gereken sadece benim. Öyleyse fa'budun, فعبدون. yani fa'buduni sadece bana ibadet edin. Yani Nuh Aleyhisselam'dan Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam, bütün peygamberler bu ile geldiler. Allah bunların davetlerini böyle umumen söylediği gibi değil mi? Bu iki ayette sonra okudum iki ayette Allah ne diyor Subhanehu ve Teala? Senden önce gönderdiğimi bütün peygamberler böyle dediler. Gönderdiğimiz her bir şey böyle demeyi eder Umumen. Sonra tek tek sayıyor. Nuh'un davetinden bahsederken Nuh böyle söylüyor. Hud, Salih, Şuayb Aleyhisselam Hepsi Allah'a, hepsi kavimlerini buna davet ettiler. Bu davet Kur'an'da çok açık. Ve işin çok işin ilginç tarafı, o elçiler, o uyarıcılar, kavimlerini bu tevhide çağırdıkları zaman, kavimleri de onların davetlerinin ne olduğunu, maksatlarını çok iyi anlıyorlardı. Kabul etmeseler bile. Onların davetlerini iyi sehem etmişlerdi. Onlardan hiçbir tanesi peygamberine Kur'an'da böyle bir itiraz şekli yok. Peygamberlerini Allah'ın varlığını inkar eden Allah'ın rububiyetini inkar eden böyle bu, bu itirazlarda bulunmuyorlardı. Diyorlardı ki Subhanallah, Subhanallah. yani peygamberleri geliyordu onlara bu daveti anlatıyorlardı. Allah'ın tevhid edilmesini ibadette birlenilmesi gerektiğini onlara öğretiyorlardı. Onlar diyorlardı ki <gülüyor> "Kalu diyorlardı ki ya sen bize tek başına Allah'a ibadet edelim diye mi geldi? <gülüyor> ve nezera mâ kâne ya'budu âbâ'una ve babalarımızın ibadet ettikleri ilahları bırakalım bir kenara atalım diye mi geldi? Yani bunlar bu müşrik kavimler peygamberlerin davetini net bir şekilde anlamışlar. Diyorlar ki ya sen bize babalarımızın taptıkları şeyleri bir kenara bırakalım da bir tek ibadeti Allah'a yapalım diye mi geldi? Nedir bunun cevabı? Evet. Zira onlar peygamberlerin davetini anladılar. Peygamberleri onları ibadeti bir tek Allah'a yapın ve babalarınızın ibadet ettikleri ilahı, ilahları bir kenara bırakın diye söyledikleri için onlar bunu gayet iyi anlıyorlardı. Ve diyorlardı ki ya sen bize sadece ibadeti bir tek Allah'a yapalım yani bu atamızın babamızın taptığı bu ilahları bir kenara bırakalım bunun için mi geldi evet doğru anlıyorlardı daveti ancak bunu ne yapıyorlardı kabul etmiyorlardı reddediyorlardı ama en azından rasullerinin davetini doğru anlamış idiler ve huve dinur rusul işte bu tevhid bütün Resullerin dinidir ellezi erselahumullahu <gülüyor> bihi ila ibadihi Allah'ın kullarına, o Resulleri kendisiyle, yani bunun ile gönderdiği tevhid, işte bütün o Resullerin dini bu. Diyor ki müellif, fe evveluhum, ilki, birincisi, Nuh'un aleyhisselam. O Resullerin ilki birincisi kimdir? Nuh aleyhisselam. Bu Resul nedir? Nebi nedir? Nebi ile Resul arasındaki fark nedir? Bu meseleler bu gibi yerlerde çok tekrar edilen, çok çözük verilen şeyler. İlim ehli arasında bununla alakalı değişik görüşler, değişik ibareler var. Bu tariflerden, bu tanımlardan hiçbirisi itirazdan da selim kalmayan tanımlar. Yani rasul şudur, Nebi şudur, arasındaki fark budur. Demek böyle çok kesin, belirgin bir mesele değil. Çok da önemli bir mesele değil. Ancak ilim ehlinin sözleri arasında yani Anlayabileceğimiz, hakka en yakın gibi görünen inşallah Resul Allah Subhanahu ve Teala'nın müstakil bir şeriat ile muhalif olan bir topluluğa gönderdiği ve bu şeriatı tebliğ etmekle emrolunmuş kimsedir. Kim bunlar? Rasuller. <Gülüyor> Neymişler? Allah Subhanahu ve Teala kendilerine müstakil bir şeriat vermiş. Ve muhalif olan bir kavme gönderilmişler. Ve bu gönderdikleri şeriatı tebliğ etmekle olunmuş kişiler. Bunlar Resulullah. Bunun karşısında Nebi de yine söylediğim gibi itirazdan serin değil bu ama yine Nebiler de Allah subhanehu ve teala'nın yeni bir şeriat vermediği ve muhalif değil, muvafık olan bir topluluğa yani daha önceden peygamber gelinmiş o peygamberin bir şeriatı var o peygamberin şeriatıyla hükmetmek için gönderilmiş kimselere de Nebi deniliyor. Bu en inşallah anlaşılabilir şekliyle resul ve nebi arasındaki fark. Nuh aleyhisselam diyor ki müellif Nuh aleyhisselam. O Rasullerin birincisi kimdir? Nuh aleyhisselam. Peki Adem? Adem nedir? Resul müdür? Bu, Bu yaptığımız sanıma göre resul değildir. Evet Adem aleyhisselam nebidir. Allah subhanahu wa taala kendisine vahyetmiştir. Kendisiyle konuşmuştur. Ancak resul değildir. Zira Adem yaratıldığında ve gönderildiğinde mukalip bir sapıklık yoktu. Daha yer şirk ortaya çıkmamıştı. Fauluhum <gülüyor> aleyhisselam. Subhanallah. Sanki burada şaşıracak bir şey var. Sanki bu ibare çok tehlikeli bir şey. Davetin muarızları bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Görmemişseniz daha göreceksiniz. Bunlar Adem aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ediyor demeye kadar getiriyorlar. Bununla diyorlar ki ya bu Wahabiler Diyorlar ki Nuh ilk, ilk Rasuldür. Yani Nuh'tan önce Rasul yoktur. Yani bunlar Adem'in peygamberliğini inkar ediyorlar. Yoksa mesele sadece böyle terminolojik bir mesele. Hiç kimse Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ediyor. Değil. Ve Nuh'un ilk Rasul olduğu ile alakalı da kitap ve sünnetten buna delalet eden ibareler var. Diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala İnna Ohayna ileyke kemâ avhayna ila Nuh ve nebiyyine min ba'di. Diyor ki biz sana Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İlk kimizlikrediyor Allah subhanahu Teala ve Nuh aleyhisselam. Diyor ki biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Yani demek ki Nuh aleyhisselam Resullerin birincisidir. Buhari'nin ve Müslümin tahric ettiği meşhur Şefaatul Uzma hadis-i hatırlayın. İnsanlar mahşer meydanında toplanmışlar. Ve Allah Subhanahu ve teala'nın gelip aralarında hükmetmesini bekliyorlar. Ve kendilerinin derdi, kederi, sıkıntıları o kadar artmış ki artık diyorlar ki ya yani peygamberlere gidelim de onlardan Allah'a karşı şefaat etmelerini isteyelim ki Allah artık aramızda hükmetsin, artık hesabımız görürsün diye. İşte peygamberlere gidiyorlar, Nuh aleyhisselama da geldikleri zaman ona diyorlar ki feyekulune ya Nus ente avvalu rasulin ile اهل الارض. Ona şimdi baştan taksiye varlarken yani sen git. Bizim adımıza Allah Subhanahu ve Teala'ya ricacı ol. Şefaatçi ol, aracı ol demezden evvel onun vasfını özelliğini söylüyorlar. Diyorlar ki o sen Allah Subhanahu ve teâlâ'nın yeryüzüne gönderdiği yeryüzü halkına gönderdiği ilk resulsün. Bizim bir halimizi görüyorsun. Rabbine aracılık et de bizim bu bizi bu halden kurtarsın, bizi hesaba Şahit nedir bu rivayette? Yani Nuh Aleyhisselam'ın yeryüzüne gönderilen ilk Rasul olduğunu söylemekte herhangi bir sapıklık yok, herhangi peygamberleri inkar etmeye yönelik bir şey yok. Ve huve dinurrusul illezi erselahumullahu bihi ila ibadih İşte bu tevhid Allah Subhanehu ve Teala'nın Resullerini kullarına kendisiyle gönderdiği dinin ta kendisidir. Fa awwalhum Nuhun ﷺ, o Resullerin, o elçilerin birincisi Nuh Aleyhisselam'dır. Erselahu Allahu, Allah onu gönderdi. Allah onu gönderdi. İla kawmihi, kavmine, lama galu fi salihin, onun kavmi, salihler hakkında, haddi açtıklarında, gulu ettiklerinde. Aşırılığa gittiklerinde. Yani diyor ki فَاَوَّلُهُمْ نُوْهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ O birincisi ilki Nuh Aleyhisselam'dır. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ ila قَوْمِهِ لَمَّا غَلَوْفِ الصَّالِحِينَ Allah subhanahu ve teala onu kavmi salihler ile alakalı gulu ettiklerinde, aşırılığa gidip haddi açtıklarında kavmine göndermiştir. Gulu etmek. Ne demek gulu etmek? Guluv, aşırılığa gitmek. Meşru olan sınırı aşmak. Haddi aşmak. İster sözde olsun, ister amelde olsun. İster bir insanı yüceltmede, ister bir insana alçaltmada olsun. Yani ister övmede, ister yermede olsun. Aşırılığa gidilmesi, haddin aşılması, meşru sınırın üzerine çıkılması bu guluvdur. Ve guluv bizim dinimizde nehyedilmiş bir şey. Allah subhanahu aleyhi bizleri Gulu etmekten, aşırılığa gitmekten nehyetmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri gulu'dan nehyetmiş. Müellif, müellif rahimahullah kitab-ı tevhitte bir bab açmış. Ne diyor? Diyor ki, insanların dinlerini terk etmelerinin ve küfe girmelerinin sebebi nedir? Salihler ile alakaları, gulu etmeleri, aşırılığa gitmeleri. İşte burada diyor ki müellif, Allah Nuh aleyhisselamı kavmi salihler ile alakalı gulub ettiğinde, aşırılığa gittiğinde onlara göndermiştir. Bu salihler de şunlardır. İsimlerini saymış şimdi. Diyor ki, وَدَّنْ وَسُوَاعًا وَيَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرًا Salihler ile alakalı o kavim aşırılığa gittiğinde Allah Nuh'u onlara göndermiştir. Kim o salihler? İşte bu saydığımız isimler. وَدْ سُوَاعًا يَغُوس, ve وَنَسْرًا Nuh'un kavmindeki bu salihlerin bu isimlerini Allah Subhanahu ve teala Nuh suresinde bizlere ediyor. Yani bu salihlerin bu isimleri bunlar Kur'an'da geçen isimler. Allah Subhanahu ve teala Nuh suresinde daha önce okumamış olanlarınızı inşallah gittiklerden okusunlar. Okumuş da tekrar bir daha okusunlar. Nuh suresi kısa bir sure. Bir buçuk sayfalık bir sure. Rabbimiz orada Nuh aleyhisselamın davetini anlatıyor. Onu, onu kavmine gönderdik. İşte kavmine dedik, ey kavim Allah'tan korkun, ona ibadet edin. Onlar Allah'a, ey kavim, işte Allah böyle yaparsanız sizi affeder. Sonra da bire şikayette bulunuyor, diyor ki, ey Rabbim, ben onları gece gündüz çağırdım, ey Rabbim, onları teker teker topladım, anlattım, hepsini bir araya getirdim, anlattım, açıkça söyledim, gizlice söyledim, tek tek anlattım, topluca anlattım, ama ben, beni bana kulak vermiyorlar. Ben onları senin yoluna çağırdıkça, onları anlattıkça, parmaklarıyla kulaklarını tıkıyorlar. Bu şekilde Allah'a şikayetli bulunduktan sonra Allah kısa'nın devamında Nuh'un kavminin ileri gelenlerinin kavmin içindeki küfrün önderlerinin Nuh Aleyhisselam'ın ve onun davetinin hasımlarının önderlerinin kavmi Nuh Aleyhisselam'a karşı kışkırtmalarını hikaye ediyor. onlara anlatıyor. Gece gündüz anlatıyor. Tek tek onları söylüyor. Topluca söylüyor. Ve ne kadar bir zaman Nuh onları çağırdı, davet etti? 1000 seneden 50 sene eksik. 950 sene. Neye çağırdı Nuh aleyhisselam onları? Hangi tevhide? İbadet tevhide. Ne diyordu? Ya kawmi'abdul Allaha mala min ilahin gairu. Ey kavmim Allah'a tapın. Allah'a ibadet edin. Ondan başka bir ilahınız yok. Nuh aleyhisselam 950 sene onları buna çağırdı. Ve kavmin ileri gelenleri, kavmi şimdi muha karşı kışkırtıyorlar. Allah Subhanahu ve teala bizlere bunu aktarıyor. Dediler ki ve kalu dediler ki o ileri gelenler ve kalu lâ tezerunne âlihetekum sakın ha sizler ilahlarınızı bir kenara bırakmayın. Sakın ha ilahlarınızı terk etmeyin. Adamlardaki ihlasa bak. Samimi yani. İlahlarıyla alakalı bir de ne yapıyor? Bir de davet ehli. Birisi gelip ilahlarından ibadeti sadece bir tek Allah yapılmasına çağırdığı zaman ilahlarıyla alakalı çok sıkı sıkı tembihliyorlar. Bununla alakalı dersler tertip ediyorlar, değil mi? Onlara hitap ediyorlar. Diyor ki: "La tezerunna aalihetukum." Sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Sonra bu isimleri sayıyor. Diyor ki: "Vela tezerunna waddan, ve la suwa'an, ve la, la yagut, İlahlarınız dedi. Şimdi o ilahların isimlerini saydı. Diyor ki: "Sakın ha" İlahlarınızı bırakmayın. Onlara sıkı sıkı yapışın. Sakın ha! Veddi, süvayı, yağusu, yağuku ve nesri bırakmayın. Şahit bu, bu isimler Allah subhanahu teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde bize, bize bahsettiği isimler. Yani Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki putların isimleri bu isimler. Burada çok önemli bir nokta var. Burada çok mühim bir nokta var arkadaşlar bu mesele inşallah işte, işte bu isimler Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki davetinin aktarıldığı bu ayetlerin peşinde kavmin ileri gelenlerinin o kavmi Nuh'un davetine karşı kışkırtmak için kullandığı tarif ettiği sözler içinde geçen bu kelimeler bu isimler biiznillah Allah'ın izniyle hem geçmişteki hem günümüzdeki müşriklerin belini kıracak Onlara şirkin hakikatinin ne olduğunu anlatacak çok mühim bir meseledir. Bunu iyi belleyin, iyi iyi iyi, iyi öğrenin inşallah. Bu okuduğumuz ayet-i kerime. Bu isimler bu ayette geçiyor. Nuh'un kavmindeki putların isimleri. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde. Bu isimler Uvv, Suv, Yagvus, Yauk, Nesir. Tam bunlar putlar da bunlar nedir? Bu putları insanlar bunları neden put edindiler? İnsanlar neden bunları ilah edinip bunlara tapmaya başladılar? Bunlar hakikatte neydiler? idiler? Bu ayeti kerimenin tefsirinde Sahih-i Buhari'de kitab Tefsir'de Buhari'nin sahihinde kitab Tefsir diye bir bölüm var. Orada bu ayetin tefsiriyle alakalı bir rivayet naklediyor İmam Buhari Rahimahullah. Rivayeti, rivayeti naklettiği kimse yani tefsirin sahibi bu sözleri tefsir eden sahabi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas, radıyallahu anhunun oğlu, Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhuma. Çok mühim bir sahabi. Nedir bu sahabenin özelliği? Tercümanul Kur'an. Lakabı bu. Kur'an'ın tercümanı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sahih senetlerle sabit olduğu üzere, Efendimiz onun hakkında diyor ki: "Ya Rabbi buna Kur'an'ın tevilini, tefsirini öğret." diye dua buyurdu müfessir bir sahabi. Yani tefsirde, tefsirde sahabiler arasındaki son nokta. Tefsirde sahabiler arasında otorite. İşte Rabbimizin kitabındaki bu ayetin tefsirini Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ya Rabbi kendisine tefsiri, tevilini öğret diye dua buyurdukları Amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bu isimler Allah'ın Kur'an'da saydığı bu isimler ve'd, suva, yeğus, ya'uk ve nasir bu isimler Nuh aleyhisselamın kavmindeki salih kimseler idi. Müellif dedi ya, onlar salihlerle alakalı gülüb ettiklerinde Allah onları gönderdi. Nereden söylüyor müellif bunu? İşte buradan söylüyor. Diyor ki İbni Abbas radıyallahu anhuma bu isimler Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki salihlerin isimleri idi. Onlar oradaki salihlerdi. Ne demek salihler yani? Oradaki evliyalar idi. Allah Subhanahu ve Taala'dan korkan, ona ibadet eden, zikir ehli, ibadet ehli, dua ehli insanlardı. Salihler idi, müttakiler idi, evliyalar idi. Diyor ki onlar vefat ettiği zaman, onlar öldüğü zaman şeytan kavimlerine gelerek onların oturdukları yerlere Anıtlar dikmelerini öğütledi. Şeytan o topluluğa gelerek onların kavimlerine gelerek dedi ki ya bunların oturdukları yerlere anıtlar yapalım. Anıt ne demek anıt? Yani bize onları anımsatır. Onları katınca peki ne olacak? Onlar ibadet ehli insanlar. Takva ehli evliyalar. Eğer biz onları anımsat isek başka rivayetlerde taberinin de İbn Cerrah Taberi'nin senediyle rivayet ettiği yine tabiinden gelen rivayetlerde Diyor ki şeytan, ve eğer böyle yaparsanız, onların bu anıtlarını dikerseniz bu sizler için ibadete daha teşvik edici olur. Dedi şeytan. Ne kadar iyi bir niyet değil mi, ne kadar güzel. Yani adamlar ibadet ehli. Onları hatırladığımız zaman, neyi hatırlamış oluruz? Bize ne faydası olur evliye hatırladığımız zaman? Bizim için ibadete daha teşvik edici olur. Bu doğru mu? Evet doğru. Edinilen vesile yanlış. Ama bizim mesela değil mi? Salih Selefimizin hayatını okumamız bizim için ibadete zühde değil mi? İlim talep etmeye teşvik edici olduğunda bir beis yok. Bu haksız Ama şeytan ne yaptı bunun arasında? Çok önemli bir batıl karıştırarak dedi ki onların anıtlarını yapalım. Bizim için ibadete daha teşvik edici olur dedi. Onlar da bu anıtları yaptılar. Hangi niyetle? İbadete teşvik Adamlar ibadete gayretli adamlarmış. İbadete teşvik olsun diye bu anıtları yaptılar. Diyor ki İbn-i Abbas radıyallahu anh'a Bunlar yapıldı ve bunlara tapılmadı. Evet gerçekten insanlar bakıyorlardı. İbadete teşvik edip belki gayretleniyorlardı. Daha fazla hırslanıyorlardı. Ama arkadaşlar, subhanallah Şeytan Allah subhanahu ve teala'dan kıyamet saatine kadar mühlet istedi. Allah da şeytana iblise kıyamet saatine kadar mühlet verdi. Ve şeytan kıyamet saatine kadar bizleri önümüzden arkamızdan Sağımızdan, solumuzdan, Rabbimizin yolundan saptırmak için uğraşacak. Ve şeytanın, şeytan küçük hesaplar başında birisi değil. Yani seni saptır saptırdın, saptıramadın bu değil. Bir sene, iki sene, üç sene, on sene, beş sene, yüz sene sonrasını hesaplayan birisi değil. Hedefi ufku çok geniş. Çünkü kıyamete kadar ne yaparsan, ne kadar sağlam temel atarsa o kadar İnsanları saptırması daha kolay olur. Yani çok uzak ufukları düşünen birisi. Gözünü çok uzağa dikmiş. Biliyor evet bu insanlar ilk başta bunları bunlara taptıramayacak. Bunu biliyor. Ama hedefi çok uzak. Ufku geniş. Olsun. Diyor ki sahabi İbn-i Abbas radıyallahu anh'a Bu anıtları yaptılar ve bunlara tapınılmadı. Sonra nesil geçti. Sonra ilim unutuldu. Subhanallah. Bu çok önemli. Nesil geçti. İlim unutuldu ve insanlar bunlara tapmaya başladılar. Başka rivayetlerde gelen şeklinde şeytan onlara bir daha geldi nesil geçtikten sonra. Dedi ki, atalarınız bunları niye diktiler biliyor musunuz bu anıtları? Dedi ki çünkü onlar yağmur istedikleri zaman, kıtlık olduğu zaman gidip buralardan istiyorlardı ve yağmur yayıyordu. Bir şey adayacakları zaman bunları adıyorlardı ve adakları yerine geliyordu. Böyle yaptılar. Sonra şeytan hatta şarihler rivayetlerde şöyle şeylerden bahsediyorlar. Şeytan geldi bir daha dedi ki bunlara ya sizi bunların anıtlarını yaptınız da onları anımsamak için oraya oraya gitmeniz lazım her seferinde. Bari bunların o anıtların da küçük bir anıtlarını yapın hatıralık olsun. onları da evlerinize dursun. Buna bakar gene onları hatırlarsın. Böyle yaptı. Ve rivayette geldiği üzere ilim unutuldu ve insanlar bunlara tapmaya başladılar. Ve işte, burası canazdın nokta ve işte şirk yeryüzünde ilk defa böyle başladı. Şirkin yeryüzünde ilk başlaması işte Nuh'un kavmindeki bu salihler ile alakalı Onların aşırılığa gitmeleri sebebiyle Şirk böyle başladı Salihler ile alakalı Şeytan şimdi bu işi tecrübe etti ha, Demek ki bu insanoğlu Ademoğlu Bunlar nereden yakalanıyorlar Bunların hassas noktaları neresidir Salihlerdir, evliyalardır Allah'a yakın olduğuna inandıkları kimselerdir Ademoğlu bu konuda hassas Onun yumuşak karnı burası Demek ki Ademoğlu'nun yakalanacağı damar Bu damar ve şeytan Nuh'un kavminde tecrübe ettiği bu, bu olay ile bu tecrübe ile ondan sonraki bütün kavimlerde aynısını tekrar etti ve bütün kavimler aynı cahillikle onun sözlerine yine kandılar ve şirk Nuh'un kavminden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği Mekke müşriklerine kadar hep aynı gerekçelerle icra edildi Allah azze ve celle'ye ortak edilen ilahlar, Allah'ın dışındaki mabutlar hep aynı şekilde salihler evliyalar, müttakiler bunlar gibi dini, kutsal figürlerden seçildi. Yoksa şöyle bir şey yok yani müşrik tamamen ahmak geri zekalı, aklı olmayan yonttuğu ne olduğu bir anlamı olmayan taşa ibadet edecek bir şey, bir, birisi değil böyle düşünmek insana çok ciddi yanılgıya götürür Mekkeli müşrikler, Ebu Talib Abdülmuttarib bunlar böyle, bu kadar geri zekalı adamlar değiller çok büyük adamlar, aklı başında adamlar ve bir sürü büyük özelliklere, faziletlere sahip de insanlar. Müşrik olmakla beraber. Böyle bir şey yok. Adam <gülüyor> hiçbir anlamı olmayan taşa oymuş, ona, ona ibadet ediyor. Böyle bir şey olamaz. İşte şeytan bu tecrübeyle Adem Ademoğlunun insanın yumuşak karnının hassas noktasının neresi olduğunu öğrendikten sonra daha sonra kavimlerle her seferinde aynı senaryo yeniden oynadı. Ve bu kavimler her seferinde aynı zokayı yeniden yuttular. Her seferinde salihlerle alakalı gulu ederek, aşırılığa giderek öyle bir sürece girdiler ki onlarla alakalı bu sürecin sonunda onları Allah'ın dışında ibadet edilen ilahlar haline getirdiler. Ta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği Mekke müşriklerine kadar bu iş hep böyle devam etti. Ve Allah gönderdiği bütün asırları bütün elçileri demin zikri geçen ayetlerde olduğu gibi işte bu hususa tembih etmek için, insanların üzerindeki bulundukları bu dalaletten kurtuluk kurtarmak için ibadet sadece Allah'a ait olsun diye sadece Allah'a tapınılsın diye sadece Allah'ın önünde işte zül ile, zelil olarak hudu ile, boyun eğerek sadece o birlenirsin bu ibadetle diye Allah elçilerine bunun ile gönderdi. Burada tevakkuf edelim inşallah. Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala bizleri bu tevhid üzerinde sabit kılsın. Bu rivayetteki bu lafı çok önemli. Diyor ki sahabe sonra ilim ilim unutuldu ve insanlar buna takmaya başladılar. Hiç kimse şöyle bir şey şöyle bir zanla kapılmasın. Artık ilmin unutulması ihtimali yok. Ya artık bu kimse, hiç kimsenin bu yani adam atasının babasının resmini çekmiş de duvarı atmış. Artık hiç kimsenin bunlara ibadet etme şansı yok. Vallahi böyle bir şey düşünmek çok yanlış. Şimdi teknoloji var diye insanlar ...arşivler tutuyorlar, kayıtlar yapıyorlar... ...bunlar kitaplara yazıldı, bunlar... ...bilgisayarlara yüklendi. Çok kolay bir şekilde... ...yarın bir gün çok büyük bir felaket olabilir değil mi? Bütün ilim... ...unutulabilir, bütün kaynaklar... ...unutulabilir ve yeryüzünde insanlık tarihinde... ...bunun benzer olayları olmadı mı? Bir sürü oldu. Yani şu muasır... ...Türkiye'deki bazı ilahçıların söylediği gibi... ...evet, işin başında... ...bu heykeller, bu resimler, bu bibliolar ...yasaklanmıştı. Neden? Çünkü insanlar şirkten daha yeni çıkmışlardı ve artık oraya oraya dönme gibi bir ihtimalleri vardı. Ama artık tevhid öğrenildi, insanlar Müslüman, ya sabah akşam beş vakit namaz kılan Müslüman adamın evindeki Biblia'ya tapma, ibadet etme ihtimali var mı? Bundan dolayı nedir artık bunlar? Mübahtır artık bunlar, caiz bunlarda bunlar bir mahsur. Yoktur diyenler vallahi büyük bir dalalet, büyük bir yanılgı, sapkınlık içindeler. Evet, ilim unutulur insanlar yine cahil olurlar ve, ve şeytan o insanlara yine kendi kılıklarında gelerek onlara işte bu bibloların, bu resimlerin atalar tarafından, babalarımız tarafından ibadet edilen ilahlar olduğunu vahyeder ve aynı tezgahı bizden önce nice kavmi saptırdığı gibi bizi de bu tezgahla oyuna getirip saptırabilir. Allah subhane ve teala ayaklarımıza sebat versin. İşte bundan dolayı işte bundan dolayı tevhidin öğrenilmesi, tevhidin öğretilmesi Tevhidin tekrar edilmesi Bunun müzakere edilmesi Bu ayetler demin bir sürü belki 3-5 tane, tane ayet okudum Bunları ilk defa duyanız var mı aranızda Yok Hepsini daha önce duyduk hepsini söylüyoruz Ama bunları bu kadar çok söylememiz lazım ki Ta ki bu ilim unutulmasın Ve biz öyle bir yerde yaşıyoruz Bu ilmi sadece sanki Biz ve bizim gibi Az birkaç topluluk zikrediyorlar Biz öyleyse sabah akşam Bunu zikretmeye Bunu müzakere etmeye devam edelim Allah Subhanahu ve teala bizi bunu öğrenmekten, öğretmekten alıkoymasın. Bundan bıkanlardan bizleri eylemesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağsirüke ve etûbile.